Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhaba ben Kenan Başaran Radyo Havanda Paslaşmalar'da Yeniden birlikteyiz Evet yine bir Arda Çarşamba Ligi Oynantı akabinde Avrupa maçları ve Bir e, lig haftası daha Şurada Süper Lig'in bitimine 2 hafta kaldı. E, bu sezon e, devre arası çok kısa tutulacak. Böyle spordan, futboldan konuşmaya devam etmek isterdim. Fakat malumunuz Şike iddianandası açıklandı. Aslında e, bu saatten sonra futbol konuşmak hakikaten manasız. Ama e, öyle bir futbol federasyonumuz var ki yer yarıltısa onlar yine de içine girmiyorlar bir şekilde. Bu futbolu gündemini konuşmaya, bize konuşturmaya devam ediyorlar. Ne diyorlar? Ee, İddianeme açıklandı. Biz kişiler hakkındaki kararımızı şimdi vereceğiz. Ama kulüpler hakkında sezon sonu. Yani bir kulübün başkanı, yöneticisi, hocası herhangi bir şike girişiminde bulunmuşsa, başarılı ya da başarısız olmuşsa bile ve bu suçlu bulunursa bu insanlar ceza alacak ama kulüpler hakkındaki karar sezon sonu verilecek. O zaman sorarlar. Siz bu kulübün başkanını niye cezalandırıyorsunuz? Efendim şike yaptı ya da şike teşebbüsünde bulundu. E peki o halde o kulüp niye hala bu ligde kalıyor? Kurumla kişi arasında Nasıl bu kadar soyutlama yapabiliyoruz? Daha önceki programlarımızda da tartışmıştık. Yani kişileri aldığınız zaman, o kulübü temsil kabiliyeti olan kişileri aldığınız zaman geriye ne kalıyor? Kapı, pencere, tabela. O halde böyle bir ayrım yapmak e, hakikaten anlamsız. O zaman kişiler hakkındaki kararınızı, bütün kararlarınızı sezon sonu verin. Bu anlaşılır yani. Aslında anlaşılmaz da. Hadi diyelim bu anlaşılır. Fakat bir kısım yani esas işin esasını oluşturan yöneticiler hakkında karar ver. Olumlu olumsuz ama kulüpler hakkında verme. Bu kişike soruşması başladığından beri birçok konuda anlaşamayan spor hukukçuların anlaştığı tek nokta bu. Böyle bir karar olmaz. Yani yöneticiler hakkında şimdi kulüpler hakkında sonra böyle bir karar veremezsiniz diyorlar. İddianame açıklandı. İddianamede e, şahsen yani 3 Temmuz'dan beri bu süreci yakından izleyen biri olarak beni şaşırtan hiçbir şey olmadı. Yeni bir şey çok fazla olmadı. Çünkü zaten biz bu bilgileri iddianamede yer alan bu bilgileri daha önce basına yansımış halde de öğrendik. Tapeler, mapeler hepsi e, basılmıştı. Yani bu haliyle görmüştük. Bize yansıyanlar olduğu gibi iddianamede var. Fakat iddianameden sonra ortaya çıkan bir takım e, soru işaretleri de var. Şimdi e, birincisi Ergenekon davasından gizli tanık Poyraz isimli bir kişinin ifadesi alınmış iddianameye konulmuş. Ne diyor iddianamede o bölüm? İşte Beşiktaş'ta Fenerbahçe bir maç yapıyor. Şampiyonluğu belirleyen bir maç kazanan şampiyon oluyor. Bu 2004 senesi Beşiktaş'ın ilk yarıyı önde kapattığı ama ikinci yarıda büyük bir çöküş yaşadığı, şu meşhur Samsun Spor yenilgisini aldığı ve herkesin kırmızı kart gördüğü neredeyse ve Beşiktaş'ın maçı bitiremediği, tatil olduğu, mücadelenin olduğu sezon, 2004 sezonu. Beşiktaş Fenerbahçe önünde karşılaşıyor. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazanırken, bir takım çevreler Sergen'le Tümere bu maçı satın. Yani oynamayın, yenilin ne yaparsınız yapın demişler. Tümermetin sahaya çıkmamak için çok çabalanmış. Yetmemiş yedek kulübesinde hakeme tükürmüş ve kırmızı kart görmüş. Şimdi bu ifade alınıyor ve iddianame konuluyor. Buradaki amaç işte futbol dünyasındaki ilişkilere bir örnek olsun diye. İşte onu arıyormuş bu bunu arıyormuş maçı almayın. Ama pekala aldığınız örneğin sağlamasını yapmanız gerekmiyor mu? En basitinden o maçın kadrolarına bakarsınız. Artık internet de var. Madem Google'dan da bir takım e, bilgiler alınıp iddianamelere konuluyor. Geçmişteki bir takım davalarda gördük. E, baktığınız zaman 2004'teki o maçta Tüm metin kırmızı kart görmemiş. Çıkmış, oynamış öyle bir şey yok. Beşiktaş ha o sezon ayrıca incelenmeli. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. İncelenmesi lazım. Yani illa işte ceza verilsin, verilmesi yasalar öngörüyor ama bence incelensin o dönem. Hatta Türk futbolunun son 20-25 yılı incelensin, 30 yıl hatta incelensin de bugünkü konumuz itibarıyla idaname konulan bu örnek yanlış bir örnek. Yani bu ergene konuda havasında konulduğu diye orada doğru diye bir şey yok. Bu aynı zamanda o iddianamedeki bir takım da tuhaflığını gösteriyor. Bu birinci nokta. İkincisi Emanuel Emenike'nin dinlenmesine dair bir tape var. Tapede şöyle deniyor. İşte Emenike aranıyor. Efendim söyleyeyim, telefon açılmıyor. Açılmadığı halde arka planda yapılan konuşmalardan söz ediliyor. Şimdi bir telefon aranıyor ama telefon açılmadığı halde arka plandaki konuşmalar nasıl dinleniyor? E bu da eşittir. Bir ortam dinlemesi mi yapılıyor sorusunu gündeme getiriyor. Ortam dinlemesi de hukuki değil. Yandı gülüm keten helva. İki. Üçüncüsü eee Savcı Bey diyor ki Emre Belezoğlu'nun Ankara gücülü Kaan söylemezgillere attığı mesajın işte Kaan'a diyor ki oğlum çok fazla sıkmayın bak beni başkana karşı zorluğuma bırakma seni aldıracağım diyor kulübe aman ha falan Savcı da diyor ki işte yapılan incelemede Emre'nin bu mesajı şaka yollu attığı anlaşılmıştır ki şundan Emre konumu itibarıyla Fenerbahçe'ye bir oyuncunun transfer edilmesinde yeterli güce sahip değildir diyor. Güzel. Öyle midir? Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın en sevdiği saydığı futbolculardan biri olan Emre Belezoğlu. Tarafların çok sevdiği Emre Belezoğlu. Baskın bir karakter olan Emre Belezoğlu. Hakemlerin Oyundan çıkartmakta zorlandı, atmakta zorlandı Emre Belezoglu. Yurt dışına oynamış, milli takımda yıllarca oynamış ve oynamakta olan Emre Belezoglu bir futbolcuyu kulübüne öneremez mi? Hocasına, başkanına, hocam şu çocuk çok iyi, bunu mutlaka almalıyız dese referans olmaz mı? Bu kadar da bir etkisi olmaz. Dolayısıyla bu müteala da biraz Tuhaf kaçıyor bana göre. Ve Göksel Gümüştah, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüştah hakkında 21 sene hapis cezası isteniyor. Ve yaptığı gerekçesiyle, az yıllarıma yardımcı olduğu gerekçesiyle. E peki 5 aydır yaklaşık içeride bulunan Tayfur Havuç'u kaç yılla yargılanıyor? 12 sene. Tayfur Havuç'u niye bırakılmadığı 5 aydır işte delilleri karartabilir gerekçelerinden birisiydi. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'na savcının verdiği belgeler nerede saklandı? Türkiye Futbol Federasyonu'nda oluşturulan kozmik odada. Peki Tayfur'un mu dışarı çıktı halde gidip e, bu belgelere ulaşma imkanı var? Delilleri karartmak adına mesela. Yoksa aynı binanın içerisinde makam odası olan Göksel Gümüşdağ mı? Pekala Göksel Gümüşdağ Tayfur'dan daha çok seneyle yargılandığı halde hiç tutuklanmazken Tayfur niye tutuklanıyor? Yani Tayfur burada örnek yer. E, örgütsüz yargılananlardan bahsediyorum. Göksel Gümüştağ soruşturma hemen hemen iddianamenin bitmesine yakın bir dönemde gözaltına alınıyor, sorgulanıyor. Sorgusuna Vali Bey de gidiyor nedense. Yardımcı olmak, destek olmak için herhalde. E, manevi destek vermek için olsa gerek. Ve sonra bir hafta sonra da işte yaklaşık olarak <gülüyor> iddianame hazırlanıyor. Ve biz öğreniyoruz ki Aa, Göksel Gümüşdağ'da hakkında böyle bir e, suçlama var. Oysa ki hani denilebilir ki belki de son hafta çıktı böyle bir şey oldu. Eyvallah o zaman tutuklayın. Tutuklamıyorsunuz. Peki yeni bir şey oldu. Beşiktaş'lı sanıkların avukatlarından Ali Rıza Dizdar... Ee, başından beri söylüyor yani Göksel gümüştan ifadesinden başvurun lütfen çünkü onun vereceği bilgiler Beşiktaşlı yöneticileri hakkında da bir ışık olacaktır olumlu olumsuz ama yok yok yok yok yani bu da iddianamenin bir diğer tuhaf kısmıydı benim açımdan görebildiğim kadarıyla evet e, bu birinci bölüm epey bir uzun oldu ama iddianame dönemindeyiz e, bu kadar olacak bir aradan sonra tekrar birlikteyiz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 korkuludur sevmek yine Oralarda bir yerde Büyür karanlığın Alabildiğini Oralarda bir yerde Büyür karanlığın Yine mavi deniz Yine mavi deniz Yine korkuludur semekine yine Oralarda bir yerde Büyür karanlığın Oralar da bir yerde büyük karanlık. Al git, magilerin al git. Ben bu denizi batıracağım. Ama yola. Sularım aydınlanır belki Dur gitmem Bir şarkı sen Önce sen Sonrasın Önce sen Yine mavi deniz, yine mavi deniz Yine korkuludur sevmek yine Oralarda bir yerde büyür karanlılık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 Ben Kenan Başaran, paslaşmalar devam ediyor. İddianame üzerine, Şike davası iddianamesi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 430 sayfalık bir iddianame bu. Takipsizlik kararı verilenlere dair hükümlerle birlikte, 90 küsür kişi yargılanacak davada iki örgüt tanımı yapılıyor. Birinci örgüt, Olgun Peker liderliğindeki silahlı organize suç örgütü. Diğeri silahsız ekonomik çıkar amaçlı çete örgütlenmesi, organize suç örgütlenmesi. Onun başında da Aziz Yıldırım gözüküyor. İddia bu yönde. İşte ne yapmış Aziz Yıldırım etrafında bir çete oluşturmuş. Bunlarla birlikte maçları speküle ediyor. Bu onun kurduğu çete içerisindeki insanlar şike teşebbüslerinde başarılı olduklarını ödüllendiriliyor, başarısız olduklarında ise cezalandırılıyor. Bir daha o sürece katılmıyorlar vesaire. 8 takım şike yapmakla veya teşebbüste bulunmakla suçlanıyor. Trabzonspor dahil Trabzonspor'un başkanı da Evet bir de o var. Trabzonspor'un başkanı da şike girişiminde bulunmaktan yargılanıyor. Yaklaşık 18 yıl yanılıyorsam hapis cezası istemiyle Sayın Sadri Şener'e serbest bırakıldı. Hakikaten yani Tayfur'un günahı ne? Hakikaten yani. Bakıyorsunuz aynı oranda. Ee, yani suçları aynı. Suçlamaları aynı ama hatta Tayfur hakkında istenen ceza daha az oldu halde. Tayfur içeride yatıyor. Bazı arkadaşlar... Serbest bırakılıyor. Aslında hepsinin, yani normal şartlarda insanların istediği, üzerine hem hemfikir olduk onu. hepsi aslında tutuksuz yargılansındı. Yani bu tutuklamalar bir tedbirdir. Ama Türkiye'de biliyorsunuz son dönemlerde en çok tartışılan konuda bu, tutuklamalar bir cezaya dönüşmüş durumda. Yani aslında şu 8 kişi çok ta talihli, yani tahliye olan bu 8 kişi çok talihli ile yırttılar. Çünkü onlardan çok çok süreler içeride yatıp iddianamelerini bekleyenler oldu. Ve iddianame çıktıktan sonra da duruşmalarını bekleyenler vesaire vesaire Yani 3-4 yıldır içeride bir şekilde hükümlerini bekleyen insanlar var. Asıl iddianamede işte bahsedilen maaşlar Trabzonspor, Eskişehir, Eskişehir Fenerbahçe, Gençler biri Fenerbahçe, Manisa Spor, Trabzonspor, Beşiktaş, Büyükşehir Belediyespor, Mersin İdman Yurdu, Giresunspor, Spor, Bursa Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor vesaire vesaire. Büyükşehir Belediyesi eski oyuncular İbrahim Akın, İskender Alın'ın ifadeleri herhalde en çok kulüplerin başına ağartacak. Eğer mahkeme aşamasında farklı bir söylemde bulunmazlarsa onların ifadelerine göre Fenerbahçe ve Beşiktaş da normal şartlarda küme düşer. Ama normal şartlarda dedik anahtar sözcük bu. Şimdi malum şike yasası Cumhurbaşkanı'nca veto edildi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir şey değiştirmeden olduğu gibi Cumhurbaşkanı'na gönderdi. Zaten o yüzden de bu tahlillerin bir kısmı oldu örgüt üyesi olmakla suçlanmayanlar tahliye edildi. Ee, şimdi sıra geldi efendim söyleyim talimat değişikliğini. İddia odur ki e, kulüpler Birliği toplantısında başta Fenerbahçe olmak üzere talimatın değiştirilmesini istediler. Yani küme düşme olmasın. E, dün yine yafadan yapılan bir Yapıldığı iddia edilen bir açıklamaya göre Platin diyor ki valla Türkiye Futbol Federasyonu eğer küme düşürmeyi kaldırırsa bize ilgilenmez onların kendi iç işleri diyor. Biz uluslararası alandaki olaylara bakıyoruz diyor. Ama bu biraz çelişkili bir açıklama. Yani hakikaten böyle demişse tuhaf. O zaman Fenerbahçe niye şampiyonlar ligini almadınız kardeşim? Fenerbahçe e, eğer şike yaptıysa bunu Türkiye liginde yaptı. Uluslararası alanda bir şey yapmadı ki. Yani Acaba UEFA Başkanı Platini kendi ülkesinin takımı Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasından sonra ortaya atılan şaibelerin etkisinde mi kaldı? Bir taviz verme ihtiyacım duydu? Çünkü <gülüyor> Dinamo Zagreb'li oyuncuların maç esnasında yaptıkları bir takım hareketler ve bayıs oynadıklarına dair bir takım belgeler e, bu maçın hiç de temiz kokmadığını bize bildiriyor. Bakalım Ajax bu işin peşini bırakacak mı? Çünkü e, Ajax e, bu 7-1'lik sonuçtan sonra <gülüyor> gruptan çıkamadı. Göreceğiz. Göreceğiz. E, ama parantez açalım. Bu futbol, yani özellikle futbol, genelde spor kirli bir oyuna dönüştü dünyada. Ya sadece bizim meselemiz değil Bugün bu dava sonunda insanlar aklansa da benim futbol, spor dünyasına ilişkin e, kanaatim değişmez. Kirli çünkü artık bu bir oyun değil. Bu bir e, kumar oyunu. Bayıslar oynanıyor ya üzerine. Bu bir e, para oyunu. Bu bir endüstriyel oyun. Ama endüstriyel oyun olduğu halde amatör kurallar ve işletilmeye çalışılıyor. İltimaslar geçiriyor. Torpiller geçiriyor. Görmezden geliniyor. Vergiler affediliyor. Ve, ve bir yanda da parasını alamadığı için Ankara gücünden ayrılmak isteyen futbolculara kendi aralarında birleşip transfer ambargosu koyan kulüpler var. 18 kulüp başkanı. Ankara gücünden parasını alamadığı için ayrılan futbolcuları transfer etmeyecekler. Yani ab sopa gösteriyorlar. Bu rekabet kuruna aykırıdır. Hukuka aykırıdır. Böyle bir şey anlaşma, böyle bir şey olamaz. Hakkını alamadığı için o kulüpten ayrılmak istemesi en doğal hakkıdır. Siz tek taraflı sözleşmeleri feshederken iyi. istediğinizi alıp istediğinizi satarken iyi. İbrahim Üzülmezi Arkadaşıyla kavga etti diye kapının önüne koymasını biliyorsunuz. Yani çivisi çıkmış bu işlerin. Çivisi çıkmış. Ee, ben isterdim ki e, madem bir futbolla temizlik operasyonu çekiliyor çok daha esaslı bir iddianame olabilir de bir sistem eleştirisi yapan 1980'lerden alan gelen bir e, bütün o yapıyı bir şekilde inceleyen bugün olanların sadece buzdağının görüneni olduğunu, bugün olanların e, bir sonuç olduğunu bize anlatan bir iddianam olmasını isterdim. Yoksa hakikaten bir iki kulüp işi değil bu yani. Yani bu kulüpler de zaten bunu biliyorlar. Onlar da kabul ediyorlar. Yani kulüpler birinde eğer Talimatı değiştirelim, şirketen düşme olmasın demişlerse zaten kendileri kabul etmiş bir şeylerin olduğunu ki bunu istiyorlar. Evet son bölümü ee, gene biraz futbola ayıralım. Futbola haksızlık etmeyelim her şeye rağmen. Kötü emellere rağmen diyelim. Kısa bir aradan sonra buradayız. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunum benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meye dönülmez oldu. iki yukuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar kuzu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de Git sen de sevgim mahkum elinde Bize güçlükler ayırsa da Umudum var hala yarında Ben severim aşkın zorunu Kime gider kolayına Benim yolumsa sana doğru Dolanda durdu çıkmaz bir sokakmış meğer gönülme soğudu dik yokuşlar uçurumlar anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde kurtar desem de sen mas de dönüp gitsen de sevgi.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 Geçen hafta programa girdiğimizde derbi henüz oynanmamıştı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynandı. Galatasaray 3 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi. Hakikaten müthiş bir oyunla yendi. Galatasaray çok iyi başladı. Golü bulmakta gecikti. Acaba gene mi diye telaşlandılar. Çünkü Galatasaray... Genelde derbilerde iyi oynuyor, gol pozisyonları buluyor ve Fenerbahçe bir geri gol atıp gidiyordu. Fakat geçen çarşamba böyle olmadı. Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray oyunun hiçbir anında düşmedi. E, telaşa kapılmadı ve gollerini buldu. 3-1 Fenerbahçe'yi mağlup ettiler. Böylece hem lider oldular hem özgüvenleri arttı. Hem de ezili rakiplerine karşı moral motivasyon üstünlüğü elde ettiler. Ee, diğer yanda <gülüyor> Trabzonspor aynı gece Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma ihtimalini kovalıyordu. Ee, Fransız ekibi Lille berabere kaldı. istediğini aldı ama hesaplayamadığı bir şey vardı. Ee, Moskova, İtalya'da, Inter'i 2-1'le geçince onlar çıktı. E, Trabzon'a da Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme yani Beşiktaş'ın oynadığı ligde yoluna devam etme seçeneği kaldı. E, Inter-Moskova maçı yani Inter grubu garantilediği için çıkmayı çok fazla asılmadı. Kim ne diyebilir? Sen de gittin. Inter'i Inter'de yendin. Bir takım imalarda bulunuldu çünkü. Valla artık o kadar da bir şey diyemeyeceğiz yani. Sen de yedin. Yani sen nasıl yenebiliyorsan Moskova'da iddiasını garantilemiş bir takım çok rahatlıkla yenebilir yani. Üstelik sizi de yenmiş bir takım Moskova. O yüzden artık böyle her şeye de her şekilde böyle bakacaksak da bırakalım bu top işini o zaman. Olsun bitsin yani. Bu kafamızı da yormayalım. Diğer yandan Beşiktaş iyi gidiyordu. İşte ee, Makkabi Tel Aviv'i deplasmanda üç 2 Avrupa Ligi'nden çıkma yoluna büyük bir avantaj yakaladı. Fakat 2-0'dan 2-2'ye gelince maç bütün Beşiktaşlar Valerenga faciasını hatırladı. Acaba aynı şey mi olacak diye. Ama Kuerazma'nın son dakikadaki olağanüstü golü kabusu rüyaya çevirdi. Ama Kuerazma'da e, Manisa'daki 4-1'lik galibiyet sırasında sakatlandı. Nazar değildi. Hep böyle oluyor zaten. Beşiktaş'ta bir oyuncu çok iyi bir çıkış yapıyor. Takıma büyük bir katkı sağlıyor. Sakatlarıyor. Geçen sene de bunun örnekleri oldu. Başta Koyarazm olmak üzere. Bu sene de görüyoruz. Ee, daha derbi, bir derken hemen arkasından hafta sonu maçları geldi. Beşiktaş Abdullah Avcı'nın bıraktığı Büyükşehir Belediyesi Spor'a yine puan bıraktı. Yine kaybetti. Berabere kaldı. Tabi bu kaybetmek de yanlış. Belki de bir puan kazandı. Çünkü Büyükşehir Belediyesi daha iyi oynadı aslında kaybeden büyük şehir belediyoldu. Eee Fenerbahçe ise ona geleyim ama önce e, Trabzonspor Galatasaray maçına değinmek lazım. Fenerbahçe 3-1 yenen Galatasaray, Trabzon'da, Trabzon'da 3-0'la geçerken e, ilginç bir futbol öyküsü ortaya çıktı. Gollerin ikisini geçen sene Trabzon'da oynayan e, Selçuk İnan ve Ceyhun Gülselam attı. E, asistlerden biri de yine eski Trabzonlu Engin Baytar yaptı. Hasılı Eski evlatları Trabzonspor'u Trabzon'da vurdu. Bu da işin en e, ilginç tarafıydı. Ama Trabzon belli ki çok yorgun. Kafası çok dağınık. E, Şampiyonlar Ligi'nin yıprattığı bir takım var ortada. Şimdi bugün bu akşamda e, bir eksik maçları var. Onu oynayacaklar. E, ertelenen mücadeleleri. Diğer yandan Fenerbahçe Bursa'da o da çok iyi oynadı. Hakikaten Stoh, Gökhan Gönül, Alex, Semih olmak üzere ve Volkan iyi bir oyun sergiledi. Ve Fenerbahçe-Bursa'yı 2-0'la geçti deplasmanda. Bu maçın en önemli noktalarından biri de Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu baroniye maç ortasında bağırıp çağırınca karşılıklı bir dalaşma oldu. Aykut kocaman saha kenarında tabiri caizse kafayı yedi. ...çok kızdı... Ee, ...ve soy odasında da... ...tartışmaların sürdüğü açıklandı... ...açıkçası... ...bir ceza bekleniyordu... ...dün e, akşam saatlerine kadar... ...Emre kadro dışı oldu... ...söylendi fakat son dakikalarda... ...bir şekilde... yönetim araya girdi... ...yumuşama sağlandı... ...ve Emre takımda... ...kaldı deniliyor... Ee, ...bakalım... E, önümüzdeki günler neler gösterecek. Ama Emre Belezoğlu hakikaten yani Aykut Kocaman'ın sabrına hayranım. Acaba sabr, sabır mı yoksa sabredilmek zorunda mı bırakılıyor Aykut Kocaman? E, çünkü bu öyle hoca ister oyuncu. Birçok değişken vardır futbol kulüplerinde. Başkanların kollada oyuncular vardır. Çeşitli kesimlerin sevdiği oyuncular vardır. Basının desteklediği oyuncular vardır. Hocanın kendi desteklediği. Yani öyle bir hoca bir kulüpte her istediğini yapamıyor. Bakmayın siz. Bunu bir yabancılar gelir yapabilir. Onlardan çünkü kimseye müdahalaları yoktur da o yüzden güçlü sözleşmeleri vardır. Türkiye'de maalesef güçlü sözleşmeleri olmadığı için e hocaların icazetle çoğu zaman ve de lütfen ve de büyüklerinin inayetiyle oralarda olduklarını düşündükleri için yanlış bir düşünce tabii. Çoğu zaman elleri kolları bağlıdır. İnisiyatif almakta zorlanılan birkaç istisna dışında. Evet sözü bu hafta çok uzattık ama futbol gündemi de hakikaten Türkiye gündemini belirleyen bir noktada. Televizyonlarınızda görüyorsunuz her akşam şirket tartışması, futbol tartışması yapılıyor. O yüzden affınıza sığınıyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Ben Kenan Başaran. Hoşça kalın. paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran